Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetiyle daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz hocam diyor, sigara hakkında muhtelif hükümler verilmektedir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Yani maalesef bu sigara konusu günümüzün problemi. Bunun bir an önce kardeşlerimizin kararlı hareket ederek çözmesi gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olmakla birlikte... Sigaranın günümüzde zararı kesinleşti. Tıp bilimi kendine düşeni yaptı, tespitlerini ortaya koydu. Dolayısıyla bunun zararları sadece sigara içene değil, sigara içenin etrafa verdiği zarar çok daha önemli. Çünkü o dumanı engelleme imkanı yok. Bir odanın içinde sigara içildiği anda 20 kişi varsa 20 kişi etkileniyor bilindiği gibi. Bir otobüsün içinde bir kişi sigara içse, şoför içse yani, 40, 45 tane yolcu varsa hepsi etkileniyor, bu dumandan nasibini alıyor. Bir tek içen değil, içenin dışında olanlarda hemen hemen içene yakın sigara dumanından nikotini alıyor, zararını görüyor. Bu sebeple etrafa verdiği bu zarar ve bunun manevi sorumluluğu ayrıca söz konusudur. Bir tek içen değil, etrafında verdiği zararlarda dikkate alınmalıdır, He, hele hele evde içiliyorsa hanımı çocukları sigara içmediği bir ortamda sadece baba sigara içiyorsa evin içinde o gün sigara kokusu eşyayı da sinecektir. Sigara içmeyenlere de sigara içmiş gibi etki yapacaktır. Bu bilinen bir hadise. Her yatak odasında. Bu taraflarda olan sigara sabahlara kadar oranın havasını ne hale getirir. Yani hulası hangi açıdan bakılırsa bakılsın ...sigaranın savunulacak hiçbir tarafı kalmadı. Bir an önce bundan kurtulmak için çare aranmalı. Allah'a dua edilmeli, kararlı hareket edilmeli. Bu işi bitirdim diyebilmeli. Yani artık haramı tahrimen mekruhu, yeniden tekrar tekrar kerahat olan bir şeyin işlenmesi... ...kişiyi harama doğru götüreceği belli oluyor. Ya kesin haramdır veya harama yakın tahrimen mekruh derecesinde sürekli bir mekruh işlene işlene kişiyi felakete doğru götürüyor. Yani bu yönüyle her nasılsa buna müptela olan kardeşlerimizin bir an önce tedbirin alması gerekir. Bu tedbir Sağlık Bakanlığı da yardımcı oluyor bilindiği gibi. Bir takım tedavi yöntemleri var, doktorların yardımcı olduğu hususlar var. Dolayısıyla bütün bunlardan istifade ederek bir an önce ben bunu nasıl bırakırım diye bir kararlığın içine girilmesi lazım. Zaten azmettiğimiz zaman ayet-i kerimede bilindiği gibi da azemde fetebeker Allah buyurulmuş. Ey abim sen azmedip bir defa karar verince Allah'a tevekkül et. Yani bizim de bu konuda azmetip karar verince bu iş bitti diyerek. Elimizdeki sigarayı, cemizdeki paketi imha ederek çöpe atabildiğimiz gün azmetmiş, sayılabiliriz. Allah'a tevekkül edince de Cenab-ı Hak güç kuvvet verir ve sigarayı unutur gideriz. Ancak Allah'a dediğimiz gibi bırakamayan kardeşimiz dua etmelidir, azmetmelidir, niyet etmelidir. Niyet edilince Cenab-ı Hak yardımcısı olur ve... Üzerimizdeki malum melek var. Melek de biz azmedince, niyet edince bize yardımcı oluyor. Ama biz kararlı hareket etmezsek melek yardımcı olmuyor. Şeytan devrede oluyor bu defa. Daha fazla iç, daha fazla zehirlen. Bu yolla bedenindeki zararlar daha fazlasın diye şeytanın bize teşviki olabilir. Biz azmi, azmedersek şeytan geri adım atar. Melek öne çıkar. Ve bize güç vermede güç kazanmamızda yardımcı olabilir. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla bu iş çözülebilir yani. Başka bir kardeşimiz hocam diyor bir Müslüman mezheplere uymak zorunda mıdır? Günümüzdeki şartlara daha çok uyan kurallarla yeni bir mezhep kurulabilir mi? diye sormuş. Şimdi şu anda zaten elhamdülillah mezhepler ana konuları müzakere etmiş kendi dönemlerine göre ama çok İsnai haller dışında problemler mezheplerin kendi içinde çözümlenmiş. Dört tane fıkıh mezhebi bildiğimiz gibi esastır. Şu anda genel olarak yaygın uygulanan Hanefi, Şafii, Marik, İvamberi mezhepleri, namaz, huşar, zekat, ticari konular ve diğer evlenme, boşanma, ailevi konularla alakalı ne kadar hüküm ayeti varsa, ne kadar hüküm hadisleri kendilerine ulaştıysa kendi dönemlerine göre ulaşan problemleri çözüme kavuşturmuşlar. Bunlar kaynaklarda yerini almış, tartışılmış, müzakere edilmiş. Hanefi mezhebi üzerine yazılan eserlerde de bunlar karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş. Mesela İmam-ı Serasi Miepsud isimli eserinde Hanefi üzere yazılmakla birlikte diğer mezheplerin de çok önemli konularda farklı görüşü varsa onlara da yer vermiş delilleriyle ve bunları tartışmış, müzakere etmiş. Dolayısıyla herhangi bir ana konuda biz aradığımız zaman mezhepte çözüm yolu bulabiliyoruz. Yeni bir mesele ise o çözüm yolu bulunan meselelere kıyas etmek, benzerlik sebebiyle, irtibat kurmak yoluyla çözüme kavuşturma imkanımız olabiliyor. Dolayısıyla bu şekilde mezheplerin zaten çözdüğü bir konulara biz hiç dikkate almayalım, onlara bakmayalım bile. Doğrudan doğru Kur'an, sünnet bize yeter. Kur'an-ı Kerim'den alalım, hadislerden alalım. Biz de yeni bir mezhep kuralım demeye ihtiyaç yok. Boşu boşuna da yorulmuş oluruz. Zaten o konuları onlar müzakere etmiş, tartışmış. Bu hazır bilgileri alırız. Onun üzerine buna buna ilave yapmak, bina etmek neler olabilir? Bunu tartışmamız lazım. Yani günümüzde ne var? Sigorta konusu var. Sigorta, peygamberimiz ana bakıyor. Arkada sistemi var, bakıyorsunuz mevle l sistemi var. Ona yakın uygulanan. Akile sistemi nedir? Aileden birisi bir suç işlerse, hatta yani birinin ölümüne sebebiyet verirse, diyet, kan bedeli dediğimiz tazminat gerekiyor. Tam dört kilo altın günümüzün parasıyla, dört yüz bin lira gibi kan, peygamberimiz zamanında uygulanan diyet veya yüz deve uygulaması var mesela. Şimdi dört yüz bin lira gibi bir tazminatı hatta yani birinin ölümüne seviyet veren zaten ya kasten e, planlayarak öldürme olur. O zaman kısaz gerekiyor malum. Veya diyete de orada yine dönüşebiliyor ailenin ihtiyacına göre. Yani kasten birini planlayarak öldüren kişinin şeyi kısastır. Kur'an-ı Kerim'e göre, hadis-i şeriflere göre. Kasıtlı öldüren öldürülür. A şıkkı. B şıkkı veya diyoruz hemen aile kendi aralarından anlaşarak biz olan olmuş ve Geride dul çocuk var, yetimler var. Bunların paraya ihtiyacı var, eve ihtiyacı var. O zaman diyeti tercih edelim diye. Ee, karşı tarafla anlaşma yoluna giderse dolayısıyla kişi idam yerine, kısas yerine yani bunu e, tazminat ödeyerek e, çözmüş oluyor. Bu da onun ikinci beşlik oluyor. Kur'an-ı Kerim'de buna da yer verilmiş. Yani kısası ısrar ederse e, öldürülen kişinin ailesi e, ...kamu devlet... ...onu yerine getirmek zorunda... ...hayır ölen öldürülür diyorsa... ...devlet onun uygulaması ile ilgili... ...mükellef hale gelebiliyor... ...veya biz tazminat üzerine anlaşılalım... ...dendiği zaman tazminat üzerine anlaşılıyor... ...peki C şıkkı hapis... ...hapis yok... ...sadece tedbir mahiyetinde yeni bir cinayet işlenmesin... ...veya suç isteyen kişi... E, tehlikeye düşmesin falan diye... ...dava süresince... E, ...sadece koruma amaçlı... ...hapis var... Peygamberimiz zamanında... Hz. Ömer dönemlerinde geçici süreli... ...hapislerden söz edilmiş... ...bir sürgün cezası var... Bir ...ayet-i kerimenin birisinde... ...problem olan kişilerle alakalı... ...bu kadar... ...bunun dışında A ve B şıkları daha çok... ...çünkü aile mağdur olmuş... ...ona siz tazminat ödemiyorsunuz... ...kısası uygulamıyorsunuz... Efendim, ...20 yıl hapis veriyorum... ...veya 30 yıl cezaevinde yansın... ...veya müebbet hapis verdim diyorsunuz mesela... E ...şimdi peki... Ölen kişinin çocukları ne olacak? Dul hanımı var ortaya, yetimler var. Bunlar nasıl bakılacak? E, mağdur edilen bu insanların mağduriyeti nasıl gidilecek maddi yönüyle? İşte İslam o maddi yönüyle ilgilenmiş. Kısas olmayacaksa o zaman o ortada olan dul hanımın ve yetimlerin hukuku korunsun. O da nedir? Tazminattır. Tazminatın miktarı diyet dediğimiz gibi 400 bin lira şu anda en düşük rakam. ve örneği var, uygulama örneği olarak. Dolayısıyla bunu peki suç isteyen ödeyemezse ki olabilir, fakirdir. Hemen ailesi devreye giriyor. Akile deniyor buna. Akile bakıyorsunuz aile de fakirse aile de annesi, babası neyse akrabası ödeyemeyecek durumdaysa bu tazminatı bu defa aşireti kabilesi devreye giriyor. Kabile bütçeleri varmış o dönemde. Bunların e, karşılıklı bu problemleri çözmede tazminatları destek olan aile bütçesi, kabile bütçesi devreye giriyor. Hazreti Ömer bunu divanlar şeklinde düzenlemiş, organize etmiş mesela. Meslek gruplarını bir e, divan teşkil ederek e, bir fon oluşturmak yoluyla her meslek grubuna ait, her kabileye mensup. E, atıya denilen e, hazine fazlalarından ödenen şeyler var dönem yıl sonlarında. Bunlar o bütçeler aktarılmaya başlanmış ve kısaca sosyal güvenlik kurumu ya da sigorta diyebileceğimiz uygulama Hazreti Ömer zamanında daha da organize olmuş mesela. Şimdi çekirdek bu uygulamalar var Peygamberimiz zamanında ve Hulefa Araşi'nin döneminde bir temel atılmış. Bunu geliştire, güncellemek tabii ki bizlere düşüyor ve bunu günümüze getirmek, sigorta havuzundaki primleri meşru yerlerde kullandırmak, süper marketler efendim zinciri açarak fabrikalar kurarak sigorta primleriyle havuzdaki parayla bunları işletmek ve bu gibi tazminatları oradan ödemek karşılık yardımlaşma ve kefilleşme yolu sistemi devam ettirmek tabii ki sonraki alimlerin göreviydi ve bu olmuş mu olmuş Osmanlı İmparatorluğu döneminde vakıflar yoluyla bunlar çözümlen çözümlenmeye çalışılmış. Yani bir şehirde, kasabıda, bir mahallede birisi ani vefat eder de, dul hanımı, yetimleri ortada kalırsa hemen muhakkak o bölgede bir vakıf var. Bununla ilgilenen hemen o vakıf el koyuyor bu yetimlerin durumuna. Bunlara ihtiyaç ihtiyaçları neyse maaş bağlanıyor. Gıda yardımı yapılıyor. Ya, evi yangın geçirdiyse ev temini kira olacak, ev mi satın alınacak, evi tamir mi edilecek hemen vakıf devrede oluyor mesela. Osmanlı İmparatorluğunda Vakıflar bir bakıma aynı zamanda sigorta vazifesi de görmüş. Ve o e, ortada kalan dul ve yetimlerin muhakkak destekçisi olan bir vakıf bütün şehirlerde vakıflar meydana getirilmiş. Zenginler, varlıklı kişiler buralara paralar bağışlamış. Dükkan e, kira gelirleri tahsis edilmiş ve buna benzer yollarla veya oraya zekat desteği yapılarak zengin Müslümanlar tarafından Bunlar mesela avarız vakıfları var. Vergi, devlet vergisini ödeyemeyenlerin vergisini ödüyor mesela. Devlete verginiz var. Vergi borcunuzu ödeyemiyorsunuz. Hemen avarız vakfı devreye ise destek veriyor. Ya ödünç karz olarak veriyor size. Daha sonra vakfa ödüyorsunuz ödünç parayı. Karzasen olarak yani destek yapıyor. Veya hakikaten e, ve, borcu ödeyemeyecek duruma düştüyseniz size bağış yapıyor. Sizin adınıza borcu ödüyor yani falan. Yani vakıflar buna benzer. O dönemlerde aynen sigorta vazifesi de görüyoruz. Şimdi bunlara yani biraz güncellemeye başladığımız zaman bakıyorsun günümüzün ihtiyaçlarını da içine alacak şekilde çözüm gelebilir. Temel nereye dayanıyor? Ta Peygamberimiz Aleyhisselam dönemindeki akre sistemine, Hazreti Ömer zamanı divanlara kadar uzanıyor. mevle l var, Hanefi mezhebinin kabul ettiği mesela ki miraslar arasındadır şöyle oluyor, köle ve cariye azat ediliyor, hürriyetine kavuşturuluyor yani. Ama o dönemde hiç akrabası makrabası olmuyor çoğu zaman. İşte Afrika taraflarından gelmiş, hizmetçi olarak aileye intikal etmiş. Bunu serbest bıraktığınız zaman ortada hiç hısım akrabası olmayan bir fert olarak yerini alıyor toplumda ama bir suç işlerse, tazminatla karşılaşırsa e, muhatap kim olacak? Ahiresi yok yani bir bakıma. İşte o zaman onu serbest bırakan Efendisi daha önceki e, sahibi durumundaki e, kişi ben senin Mevla'nım diyor. E, Eğer bir suç isteyecek olursan ben muhatabım diyor topluma bunu ilan ediyor yani. Bunda bizim mevlel muhalat aktimiz var. E, Benim hürriyetine kavuşturdum bu köle ve ciariye birine zarar verirse e, bir suç işlerse tazminatını ben muhatabım ben ödeyeceğim. Ama buna karşılıkta diyor ileride onun mirasçısı olurum. Bir menfaat karşılığı bir bakıma onun riskini üstüne alıyor mesela. İşte bu da sigortayı ikinci bir örnek olarak mesela e, gösterilmiş. Mevle-l-Muhalat Sözleşmesi. Karşılık menfaate yardımlaşmaya dayanıyor. Muhtemel bir zarar yaparsa zararı tazmin etme riskini üstleniyor. Kefil oluyor yani bir bakıma eski efendisi. Ama bu kefaletine karşılıkta e, ileride e, onun e, elde edeceği mala ...mirasçı olarak devreye gireceği de toplum tarafından kabul görüyor ki Hanefi mezhebi bunun caiz olduğuna fetva vermiş ve sigorta konusunda da bir delil olarak bu zikredi. Yani hulasa bunun gibi o dönemde temel bazı meseleler bakıyorsunuz çekirdek olarak uygulaması var bunu güncele getirmek bugünkü ulemanın görevi tabii ki. Bu irtibatlar dikkatlice incelendiği zaman kurulabiliyor. Onun için yeni bir mezhebe ihtiyaç olmadan asıl önceki meseleler dikkatlice incelenince e, güncel en son problemleri de onlara bağlantılı olarak çözme imkanı yok değil. Böyle olunca da yeni bir mezhep tesisine ihtiyaç yok. Çünkü ana meseleler mezhepler tarafından ele alınmış, çözümlenmiş. Ancak çok yeni bir mesele çıkarsa demir organ nakli çıktı mesela. Eskiden yok. Peygamberimiz zamanı, sahabe döneminde yok. Bir asır öncesine kadar yok. Yok mu acaba? Şimdi hemen da İbn Sina dönemine bakıyoruz. Fahretun Razi'ye bakıyoruz. Hocası tıp şeyine uzmanı. İbn Sina'ya kısaca bir gün kolu kopmuş, birisi getirilmiş. Kaza geçirmiş. Kolu kopmuş, taze olarak getirilmiş. Zaman geçmemiş. Kanı durdurulmuş falan i̇bn Sina bakmış. Bu kol buna ait demiş. Terü taze henüz bir şeye uğramamış. Tahribata uğramamış. Bunu yerine dikmek lazım. Nasıl acaba dikilir mi? Tutar mı? Bakınız da o devirde. Yani yüzlerce yıl önce. Demiş biz e, bir ağaca demiş aşı yaparken bir filizi demiş. Mesela üzüm bağına başka çeşitli bir üzüm aşı yapacaksınız. Onun e, filizini Kısaca onun e, kabuğunu açıyorsunuz, irtibatı kuruyorsunuz, bağlıyorsunuz. Aşı tutuyor mesela. Ağaca aşı yapmak. Uygulanan, o devirde de bilinen bir şey. Erik ağacına farklı bir erik aşılayacaksınız. Üzüm bağına değişik bir üzüm çeşidi aşı yapacaksınız. Bunun usulü basit bir yönden. Köylüler de bunu biliyor mesela. Bezlerle sarıyorsunuz, iplerle bağlıyorsunuz. Hakikaten kö kökünden... Ee, ...ona irtibat kurup da... ...gerekli su desteği... ...topraktan gelen gıda ulaşınca... ...filiz o kökün... ...bir parçası halini alıyor... ...birkaç gün geçmeden... ...ve aşı tutmuş oluyor mesela... ...buna aşı tutma... ...bu olunca diyor... ...üstelik bir kol buna ait diyor... ...dışarıdan bir aşı... ...başkasının kolu da değil diyor... ...İbn-i Sina... ...bunu dikmemiz lazım... ...hemen... ...steril ortamda... ...kaynatılmış sularla falan... ...temizleniyor kopan kolun şeyleri uç noktaları her şeyi uçuca getiriyor i̇bn Sina kemik dokusunu diğer kasları vesaireyi dikkatlice dikimini yapıyor ondan sonra günümüzde alçıya alma deriz bezlerle ahşap tahtalarla falan alçıya almak yoluyla kendi kopan kolunu yerine diktiği mesela kaynaklarla zikredilir Şimdi dolayısıyla birisinin dışarıdan birisinin kolunu organ nakliyle biz dikeceğiz. O zaman işte günümüzde doku uyumu diye bir şey çıkmış. Acaba bunların dokuları birbirine uyumlu değil mi? Sadece bu araştırma yapılıyor günümüzde. Doku uyumu olacak kişilerse bunlar vefat eden bir kişinin kolu aynı diğer kişinin kolunun ihtiyacı kadar kısmından kesilerek günümüzde ekleniyor. Ve organ nakli yapılıyor mesela. E bu Yani birkaç asır önce de yapılmış bakınız. Bunun devamı olmak üzere. Değişik kişiden aldığınız zaman organını nakledebiliyorsunuz. Hülasen bu konularda zarratu bil mahzurat kaydesi istiyor. Normal olarak elbette vefat eden kişinin e, cenazesi bedeni toprağa gömülür. Onun hakkı orasıdır. Onun koluna, bacağına, böbreklerine organlarına biz müdahale edemeyiz. Ama zarret sebebiyle kendisi vasiyet ettiyse veya aile fertleri vefat eden bu oğlumuzun kızımızın şu şu organları alıp filancılara verilebilir diye e, müsaade ettilerse dolayısıyla zaruret sebebiyle onun organı alınır böbrek olur ciğer olur başka bir organ olabilir e, buna çok ihtiyacı olan bir hastaya nakledilebilir diyoruz günümüzde neye göre zaruret şey, esasına dayanarak daratu bir mahsurat kaidesine göre malum haram olan bir şey Normalde anlamayacak bir şey meşru hale geliyor zaruret sebebiyle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de bunun delili malum e, ayet-i kerimede dört e, gıda hayvanları yönsendikten sonra mesela inni maharimet ve demelerimizin ve ma'kul bihi l gayri l ayetinde işte laşe, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanların eti ee, size haram kılındı buyurulduktan sonra fevrotura garibagi ve fela ismari. ancak muzdar kalan bunlardan yemeye mecbur kalan kimse müstesnadır buyurulmuş. Bunun için bir günah yoktur. Bunlardan yiyebilir. Ancak sınırı aşmamak ve başkasına saldırmamak üzere. Fela ismari. buna günah yoktur buyurulmuş. Laşi haram aslında, kan haram. Ama buna mecbur kalan işte kan nakli diyoruz günümüzde mesela trafik kazası geçirmiş. 2-3 litre kan kaybetmiş. Kesinlikle o haliyle yaşama imkanı yok ama dışarıdan kan grubu tutan birinden nakil yapılırsa yaşama imkanı var. Doktor bunu söylüyor. O zaman kan veren kişilerden alınan kan ona naklediliyor. 2-3 litre eksik olan kanı tamamlanınca kişi hayata dönüyor mesela diyelim. Şimdi Ayetkerime buna izin vermiş bakınız. Bu da organ naklin devamı. Yani haram olan bir kan eğer mutlaka kişinin buna ihtiyacı varsa فَمَنَةُ تُرْرَ غَيْرَ بَعْقِنْ وَلَاَدٍ Bağgı olmamak, yani başkasına saldırı niteliğinde olmamak veladın la sınırda aşmamak şartıyla buluyor Cenab-ı Hak. Muzdar kalan, mecbur kalan kişi için فَلَا bir günah yoktur. Bu ilkeden hareket edilerek bir kişinin, vefat eden kişinin organı veya organları alınarak Buna çok ihtiyacı olan kişiye nakledilebilir diyoruz bakıyorsunuz. Ama yine Kur'an-ı Kerim'de bunun delili var. Bu ayete dayanarak muzdar kalma var mı, zaruret var mı bu işte yok mu ona bakılıyor ve konu değerlendiriliyor. Şimdi bunun yanında efendim ben kendi organımı vereceğim derse bir kimse canlı olan bir kimse organ almaz tabii ki. Efendim bizim iki gözümüz var ama'nın iki gözde de kör mesela görmüyor. Efendim sizdeki bir tanesi ver bakalım dese abesine, kardeşine doku uyumu var veya babasına. senin sizin iki gözünüz var, bana yazık değil mi? Bir gözünüzü verin şimdi. Dolayısıyla sapa sağlam bir insanın gözünü alıp amağe vereceğiz, o görür hale gelecek. Ama bizim gözümüz teke düşecek mesela. Diğerde bir küçük arızaya uğradığı zaman biz ama durumuna düşeceğiz. O, yani kişinin beden bütününü koruma hakkı var. Bu İslam'da da böyle bütün. Ülke kanunları da günümüzde bu haktır. O yüzden merhamete sığınarak, ederek işte abesine, babasına bu şekilde onu mecbur edercesine sağlam olan bir kişiden organ alınması caiz olmaz tabii ki. Bizim söylediğimiz vefat etmiş, mezara gömlecek olan kişiden organ alınır, alınabilir yani. Bu göz olur, kulak olur, burun olabilir, kol olur, efendim ciğerler olabilir, böbrek olur, kalp vesaire doku uyumu dediğimiz Uyum söz konusuysa, yani bu organı reddetmeyecekse, nakledilecek kişi, bu belliyse tıp bakımından buna caizdir diyoruz. Neye dayanarak? İşte Feminatür'e gari bağın ve lâni felâh aleyh ayet kerimesine dayanır. Bu söylenebiliyor. Bazıları efendim beden muhteremdir, dokunulamaz. Vefat eden kişi aynen bütün olarak mezara gömülür. Dolayısıyla Peygamberimiz Sallallahu daha sonra mezarların kazılmasıyla dini evrede ortaya çıkan kemiklere bile hani bir ölen kişinin kemiğini kıran diri kişinin kemiğini kırmış gibi olur gibi hadis-i şerifler de var tabii ki yani vefat eden kişi koruma altında o doğru tabii ki mezarlar koruma altındadır doğrusu mezarlar önüne geçen kazamaz kemikleri çıkaramaz dolayısıyla onlara dokun, dokunulmaz insana saygı vardır yani Saygınlık bakımından, ama zaruret devreye girince durum değişiyor. Hatta mezar açılmaz, kazılmaz ama yol geçiyor diyelim. Çok yerlerde oldu, otoban geçecek. Mezarlar ne oluyor? Kazılıyor. Nakli kubur diyoruz buna. Fetvası veriliyor, İnsanların maslahatı için burasının açılması lazım. Mezarlığın içindeki yol çok dar kaldı. Gidiş gelişi elveriş değil, burası çok umumi bir yol. Bu yolu genişletmemiz lazım. Ama kenardan ikişer, üçer mezar alarak işte yirmi adet mezarı buradan alacağız. Geri tarafta efendim bunları toplu bir mezara veya ayrı ayrı mezarlara nakletmek suretiyle nakli kubur yapacağız desek caiz oluyor mesela. Neden? beride insanların maslahatı var. Şiddetle o yola ihtiyaç var orada. İnsanlar ciddi darlık çekiyor. Biz mezarları tek tek yaya yaya büyüte büyüte her tarafı işgal etmişiz. Daracık bir yol kalmış. Tek yönlü arabalar ancak gidiyor ama şiddetle oraya insanların gidiş gelişine ihtiyacı var. diyelim. Yani buna benzer hulasa daha önceden gerçekten dokunulamayan, muhterem olan diyelim e, konularda eğer şartlar gerektiriyorsa, zaruret veya ihtiyaç doğduysa e, yine de tabii elinden fetra olarak bu yapılmalıdır. Yani bu şekilde kabristanlıktan e, burayı almak durumunda olan belediye Müftülükle, diyanetle Görüşmelerini yaparak Nakli kubur konusunda İslami hassasiyetleri de dikkat alarak Ailelerle görüşerek cenaze şey sahip, Mezar sahipleri Belliyse halen Hayattaysalar Onların da belki rızasını gönlünü alarak Ne tarafa nakledileceği konusunda e, Konsensüs sağlayarak Bunu yapması elbette tercih edilmeli Başka bir kardeşimiz Hocam diyor, e, ikindi ezanı okunduktan 20 dakika sonraya kadar öğlen namazı kılınır deniyor. Bu doğru mu? Doğruysa e, Cem için mi söylenmiştir diye sormuş. Şimdi ikindi ezanı eğer e, asrı evvel dediğimiz ilk vakitte okunuyorsa, o şehirde, kasabada buna bakmak gerekir. Malum e, İmam-ı Azam'a göre cisimlerin gölgesi iki misli olunca ikindi namazı vakti giriyor. Fakat diğer e, mezhep imamları bir misli olunca ikindi vakti vakti girer demişler. Bir görüş ayrılığı var bu konuda. Dolayısıyla eğer bizim 20 dakika gecikmeli dediğimiz öğlen namazı eğer İmam Azam'ın görüşüne uyulursa, tabii ki kendi vaktinde kılınmış oluyor. Cisimlerin gölgesine iki misli olmadığı için. Fakat şu da var. Her nasılsa biz ikindi namazının zamanında kılamamışız diyelim. İkindi ezanları okunmuş. İster biz asrı evvel asrı sani diye düşünerek İmam Azam'a göre henüz ilk öğle namazının vakti çıkmadı, ikindi vakti girmedi. Ben asrı sani esasını uygulayarak ikindi namazını vaktinde kılıyorum diyelim. İsterse e, ikindi namazının vakti girmiş, 20 dakika vakit geçmiş ama öğle namazını kılmamış durumdayız. Kazaya kaldığını düşünelim. Ne diyoruz? Niyet ettim Allah rızası için. ...bugünkü öğle namazının farzını kılmaya dedik. Ne zaman? ikindi ezel okunduktan 20 dakika sonra. Ne gerekir? Ya edadır ya kazadır. Yer vakti çıkmadıysa edadır. Vakit çıkmış da ikindi namazını vaktinde kılıyorsa kazadır. Her halükâr o namaz namazdır. Sonuç değişmez yani. Onu melekler doğru şekilde kayda geçer. Ve belki bizim neye geçirdik, geciktirdik o kadar... Yani saat bir, bir çeyre geçe öğlen ezanı okunuyor. Efendim saat beşe gelmiş. Ve beş, beş buçuk, altı, beş buçuk geçmiş. İkindi ezanları okunmuş yani. Ondan sonra biz hala öğlen namazını kılmak durumundayız. Neye geciktirdik o kadar? Yani mazeretimize bağlı. Ciddi bir özrümüz varsa, geciktirme sebebimiz meşruysa, toplantı var, kesinlikle toplantıdan ayrılamadık derim. Sempozyum olur, kongre olur, bir şey olur neyse. Her nasılsa abdest alalım, edelim derken ikinci ezanları okunmuş. Yirmi beş dakika vakit geçmiş. Bir mazeretimiz var yani kendine göre. Asır saniyede olmamış henüz. İşte bugünkü öğle namazının fazlını diye niyetleniyoruz. İşte pe Peygamber Efendimizin hani çok yağmurlu günde veya çok sıcak günde öğle namazına geç çıkıp ikindiyi, ikindiyi de hemen vermesi gibi mesela. değerlendirme imkanı ayrıca söz konusu. Yani hülasa bugünkü öğle namazı dediğimiz zaman taşlar yerine oturur. Edası eda, kazasa kada, kaza olarak o kayda geçmiştir. Onu melek amel defterimiz işlerken hata yapmaz. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, birisinden almış olduğumuz altın veya döviz iadesi geldiği zaman ödediğimizde değeri düşmüş ise borcumuzu ödemekte ne tür bir yol almalıyız diyor. Şimdi altın aldıysak bir defa değeri düşsün düşmesin. ...miktarın ödenmesi gerektiğine ittifak var. 100 gram 22 ayar altın ödünçü aldık diyelim. Bunu 6 ay sonra ödeyeceğiz. Biz alırken altının gramı 90 liraydı. Şimdi 100 lira olduğunu kabul edelim. %10 aslında. Türk lirası bazında... ...bir fazl fazlalık var. Dikkat ed edilirse... Biz e, aslında 100 gram altına aldık. 100 gram karşı tarafa ödedik. Bizi para kısmı ilgilendirmiyor. Aynı olarak burada e, aldık. Aynen miktarınca geri verdik. 100 lirayken 90'a düşebilir. Aksi de olabilirdi yani. Sonuç değişmiyor. Gümüşte de aynı durum var. Fakat bizim söylediğimiz kağıt para sisteminde biz böyle bir şey. Yani 100 gram altın biz alırken diyelim 9 bin lira. 90 liraydı gramı. 9 bin lira diyor. 6 ay sonra biz e, 9 bin lira olarak ödünç aldığımız bir parayı 10 bin lira olarak ödesek. Altın kuru endeksli olarak mesela. Biz bunu söylüyorduk aslında. Altın kurun endeksli olarak paranın diğer kaybı hesaplanır diyorduk. Ticaret ve statimi haline de zamanında bunu böyle kayda geçtim. Çünkü os, e, 15. yüzyıldan itibaren 1920'lere kadar hep Kağıt paranın üzerinde altın miktarı yazılarak e, değer hesaplaması yapılmış. Altın esas olmuş yani altın kuru diyelim kağıt para sisteminde. 4 asır belki 400 yılının üzerinde hep altın kuruna göre işlem yapılmış. Buna istinaden altın kuru üzerinden hesaplama yapılınca fark ödenir diyorduk ama günümüzde maalesef altın borsası üzerinde de e, çok manipüle şeyler oldu. Bu Forex-Fart işlemleri yoluyla, kaldıra sistemi suretiyle, buna e, döviz borsaları da dahil, gerçek alıcı olmayan binlerce, belki dünyada milyonlarca kitleler, altın alıcısı gibi görünüyor. Oyun oynuyor yani internet ortamında. Altın borsasından 10 kilo, 20 kilo, 1 kilo, 100 gram, 500 gram neyse, altın alıcısı gibi görünüyor. Hiç de altın alma niyeti yok. Altın deyince alıyor, aldım diyor. %8-10 neyse temrat e, yatırma yoluyla. Pahalılayınca sattım diyor. Bekliyor tekrar, deyince aldım, pahalılayınca sattım. Aldım, sattım, aldım. şey aldığı sattığı da yok aslında, oyun. Onun için bunun kumar ve faiz karışımı bir oyundan ibaret olduğu. Afyon'daki Diyanet Yüksel Din Kurulu'nun düzenlediği bir toplantı, 3-4 yıl önceki bir toplantıda böyle bir karar da alırmıştı. Dolayısıyla e, altın borsası üzerinde çok oynandığı için, hayali oyun, alın, gerçek alıcı olmadığı halde, oyunlar yoluyla fiyatlarla oynandığı için altın kuru e, güvenilir olmaktan çıktı. Onun yerine tefetüfe diyoruz günümüzde. 3-350'nin üzerindeki eşya fiyatları ortalaması esaslanarak devletin dikkatlice yaptırdığı enflasyon hesaplamaları daha e, sağlıklı görünüyor. Bu sebepten de kağıt para sisteminin diğer kaybında bunun ölçü daha uygun diyoruz. Biraz önce söyledi, verdiğimiz örnekte biz ödünç alırken altın evet 90 e, liraydı, 100 liraya çıktı. O %10 artış var yani. Diyelim 6 ay içinde bir artış meydana geldi. Biz 6 ay sonra bu 9 bin lira öderken enflasyon endeksine göre amel edebiliriz. O zaman %10 değil. Belki Altı ayda yüzde şu anda dört, dört buçuk civarında dört civarında mesela üç buçuk dört civarı veya dört, e, yüzde dört artış meydana geldiyse e, ortalama fiyatlarda e, Biz dokuz bin lirayı yüzde dört fazlasıyla ödesek değer kaybını ilave etmiş oluruz sadece real faize girmemiş oluruz diyoruz tefettüfe hesaplamalarına göre böyle bir fark akla gelir. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz hoşça